anlattık değil mi? Sonra en son dedik ki nerede kaldık? Kuşu'da kaldık. Şimdi şöyle yapmayacağız inşallah. Şu andan itibaren biraz daha farklı alacağız. Dedik ya müellif rahimullah bu ibadet çeşitlerini zikrettikten sonra hepsini tek tek delilendirecek. Delilleri anlatmaya başlayacak. Bu kısımdan sonra. O yüzden delilleri anlatmaya başladığı andan itibaren biz Geri kalan o ha, huşudur, haşedir, inabe iste ana istiğase bunlar falan kaldı. Onları anlatacağız. Delilleriyle beraber müellifin delilleri zikretti yerde şerh edeceğiz. O yüzden sadece kısa manalar verip geçeceğiz şimdilik. Evet. Vel huşu. Huşu. Huşu içinde olmak mariftir. Onu anlatacağız nedir? Haşye korkmak. Ama anlatacağız hauf'la arasında fark var. Vel inabe. Yönelmek, dön, dönüş yapmak. Tamam Bunu anlatacağız yine. Vel isti'ane Yardım istemek Vel isti'gâthe Sığınmak Diyebiliriz buna. Tamam. Sığınmak Vel isti'âthe Buna da sığınmak Ama arasında fark var. Ve zebüh Kurban kesmek Ve nedru Ada kademek ve غير ذلك من انواع العبادات التي امر الله بِهَا <كُلِّهَا> bütün ibadetler şimdi burada mı elif sayalım kaç taneden bahsetti kaç tane yani İslam, iman ihsandan sonra kaç tanesinden bahsetti birincisi half ikincisi reca 3 tevekkül 4 rahbe 5 rahbe altı huşu yedi haşye 8 inabe 9 istizane 10 istiğafe On bir isti'a ve on zebeh. üç ennezzir. On üç tane zikretti burada. Tamam. Şimdi bu ibadet çeşitlerini zikrettikten sonra rahimahullah. Şimdi bunları tek tek delillendirmeye geldi. O yüzden bu zikrettiği on üç tanenin en başından başlayarak müellif delillendirmeye başlıyor artık. Bunların ibadet olduğunu, yalnızca Allah azze ve celle yapılması gerektiğini vesaire. Zaten müellif yani bunu naslarla ayet olduğunu şey tek tek bunların ibadet olduğunu ispatladıktan sonra zaten artık Allah'tan gayrısına sarf etmenin şirk olduğuna dair delilleri sunmasına gerek yok. Ne zamanki herhangi bir şey Allah Azze ve Celle'ye ibadet olduğu ispatlanırsa otomatikman zaten nedir? Onu Allah'tan gayrısına yapmak küfürdür şirktir. Tamam. Şimdi müellif rahimahullah bunları delillendiriyor. Diyor ki -de müellif devam ediyor. Diyor ki bunların delili. Yani ben Size bu kadar ibadet saydım. Bunların derili, mesela bunlardan ilki olan dua'yı kastediyor. Diyor ki Rhammuhullah, ve annel mesajda lillahi falat adu ma Allahi Mescitler Allah'ındır onunla beraber başkasına, onunla beraber herhangi bir kişiye ne yapmayın? Dua, ee, dua etmeyin. Tamam, dua etmeyin. Şimdi dua ibadet olduğu için otomatikman sanki bu ayet ne oluyor dolayısıyla Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Yani Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Tamam mı? Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. Dikkat et Mindunillah başka ayetlerde var Mindunillah şeklinde Allah'tan gayrısına. Dikkat edin ki bu ayette Allah'tan gayrısına demiyor. Allah'la beraber. Bugün mesela bazı insanların Allah'tan gayrısından yardım isteyen bazı insanların iddia ettiği gibi. Diyorlar ki biz Allah'ı bırakmıyoruz. Bunlar Allah'ın veli dostlarıdır, veli kullarıdır. Biz bundan dolayı Allah Allah'tan gayrı bunlardan dua istemiyoruz. Yani Allah'ı bırakıp da bunlara yönelmiyoruz. Bilakis bunlar Allah'ın kulu olduğu için bunlarla beraber ne yapıyoruz? Allah'a yöneliyoruz. Bunlardan da istiyoruz. Çünkü Allah bunlara ne yapmıştır? Tasarruf gücü vermiştir kainatta. Bu tasarruf gücünden biz de faydalanma adı adına faydalanmak için bunlardan ne yapıyoruz? İstiyoruz. Ancak işte bu ayet bunu reddediyor. Diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُعُمَا اللّٰهِ اَحَدَىٰ Mescidler Allah'ındır. Şimdi burada bunu anlattık biz ilk derslerde vesaire. اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır lafızından akı Yani ne demek? Amâkenu salavât da kastedilebilir. Yani namaz mekanları ki bu nereyi kapsar bütün yeryüzünü. Hı? Hmm? Ju'iletilel ardû mesciden ve tahûran. Nebi sallallahu aleyhi gibi. Buhari Müslim'de hadiste. Yeryüzü bana ne? Toprak yeryüzü bana ne? Mescit ve temiz kılınmıştır. Tamam mı? O yüzden burada mescitler Allah'ındır dediğinde, ve enel mesâcide lillâh. Mescitler Allah'ındır dediğinde yani namaz mekanları. Va alimler diyorlar ki bazı tahkik ehli diyorlar ki işin tahkiki boyutuna indiğimizde bunu tabi bu biraz ince bir nokta o yüzden böyle buna tek, pek girmeyeceğiz ama yine de fayda babından şu bilgiyi verelim Alimler diyor ki bu el mesacit yani mescitler dediğimiz dedik ki buna mebni bina olmuş mescitler de dahil bütün yerler de buna dahil. Çünkü her her yer nedir? Mescit kılınmıştır. Yeryüzü mescit kılınmıştır. Bazı istisnalar hariç. Alimler diyor ki meselenin ilmi noktasına indiğimizde mesajcitten أعضاء e السجود da anlaşılabilir akhi. أعضاء السجود. Yani secde azaları. Yani mescitler Allah'ındır. Yani ne? İşte bu yeryüzünde namaz kılınacak bütün mekanlar kimindir? Allah'ındır. Oralarda Allah'tan başka Allah'la beraber hiç kimseye dua etmeyin. Bu da anlaşılabilir. Veya secde uzuvları. Secde uzuvlarımız hepsi kimindir? Allah'ındır. Yani Allah yapmıştır bu secde, secde uzuvlarını. Ve o secde uzuvlarını Allah'tan gayrısına secde ettirmeyin. Yani Allah'tan başkasına secdeye kapanmayın. O secde uzuvları Allah'tan başkasına secde etmesin. Manasında da anlaşılabilir. Tamam. Burayı da fayda babından anlayalım inşallah. Sonra Elif rahimeullah devam diyor ki فَمَنْ sarafa مِنْ هَا شَيْءًا بِغَيْرِ fehu müşrik fehu müşrik kafir fe kim fe men sarafa minha buradaki kim bunlardan kim onlardan herhangi bir tanesini Allah'tan gayrısına herhangi bir şeyi Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrik olur kafir olur onlardan dediğine yani buradaki zamir nereye dönüyor ibadete tamam yani minha ey minel ibade demek yani kim her ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrikun fehuve kafir o müşriktir kafirdir Bunun delili ahi, delili yani müşrik olduğunun kafir olduğunun delili Allah Kur'an'da buyuruyor ki bu delilü kavluhu taala bunun delili ve men yed'u ma'allahi ilahan akher la burhanan lahu bihi fa inna hisabehu 'inda rabbih innehu la yuflihu'l kafirun diyor ki kim Allah'la beraber başka bir ilaha yani hakkında bir delil olmadığı halde hakkında bir burhan olmadığı halde başka bir ilaha dua ederse onun hesabı Allah katındadır rabbindedir soruda ayetin devamı ne diyor innehu la yuflihu'l kafirun ne <gülüyor> hulay anladık bu ayeti. Şimdi bu ayet neye deliye? İbadetin Allah'tan gayesinde yapılmasın küfür olduğuna delir. dikkat edin şimdi bak. Ayetin ayetin başına alalım tefsir edelim. Bu, bu ayette çok güzel faydalar var, çok ilmi noktalar var. Şimdi bak İlk ayetin başına ne dedi? Who <gülüyor> men yedume Allahi ilahen akhara kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka ilah mı var? E şimdi burada ilah demiyor. Batıl ilah demiyor şimdi burada. Tamam mı? Batıl ilah var naslardan çıkıyoruz. Allah'tan başka batıl ilah var. Ama mesela başka et diyor ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama bu ayete bak. Kim Allah'la beraber başka başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka ilah yoktur. Zaten Allah'tan başka ilah yok. Nasıl burada diyor ve men yedu ma'allah Yani kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne edinmiş olur? Ha, anladın mı? Bak ince noktası burası. Allah'tan başka ilah olmadığına göre burada da Allah Allah'la beraber başka ilah dediğine göre o zaman ne anlıyoruz? Bak Allah'tan başka ilah olmadığına göre bu ayette de Allah ilah dediğine göre o zaman şunu anlıyoruz. Kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne yapmış olur? İlah edilmiş olur. Onu ma'bud edilmiş olur. Yani ibadet edilen bir şey edilmiş olur. O yüzden bu ayet ne delil? Allah'tan başka ilah var. Bu bir. Ama bu ilah bahtı ilah. Bu, tamam? İki Allah'tan başkasına dua etmek onu ilah edilmek olur. Tamam? Burayı anladı. Burası net. İnşallah. O zaman diyoruz ki burada, men yedu me Allah ilahen akhara kim Allahla beraber başka ilaha dua ederse yani men yabudu me Allah ilahen ahara demektir. Kim Allahla beraber başka bir ilaha ibadet ederse demektir. Neden? Çünkü dua nedir akı? Dua ibadettir. Şimdi ayeti devam ediyoruz. Diyor ki rahim Allah yani ayeti zikrederken Allah Azze ve Celle buydur ki. Veman yaduume Allah ilahen aakhir kim Allahla beraber başka bir ilaha başka bir ilaha dua ederse burada dikkat edin yine Allahla beraber lafsını kullandı Allah'tan ayrı demedi tamam La burhan eluhu bihi hakkında bir delil olmadığı halde yani o dua ettiği kişinin hakkında bir delil bir burhan olmadığı halde aksi sanki bak dikkat et Türkçe mantıkla da baktığımızda siyah sibak olarak ayete baktığımızda, Türkçe mantıkla da, Arapçada da zaten bu net bir şekilde açıktır. Sanki böyle bir küçük bir işgal varmış gibi geliyor, değil mi? Türkçe mantıkla, bak ne diyor? Dikkat et, bir işgal zihnine ta tasavvur ediliyor mu? Yani zihninde şöyle bir işgal geliyor mu? Dikkat et. Omen yeduuma Allah ilehen ahar. Kim Allah'la beraber başkasına dua ederse, ama nasıl? La burhan lehu bihi. Hakkında bir delil olmadığı halde, sanki hakkında bir delil olursa, sanki hakkında bir delil olabiliyormuş bazı şeyler için. Yani sanki burada iki kısım, sanki Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler, dua edilen kişiler, bat, batıl bunlar tabi, Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler sanki iki sınıfmış gibi. Birinci sınıf hakkında delil olanlar, ikinci sınıf hakkında delil olmayanlar, işte bunun üzerine Allah diyor ki hakkında delil olmayanlar var ya işte siz ona dua ederseniz böyle böyle. Ayet diyor ki kafir. Etmez hakkında delil olanlara dua ederseniz bir sorun yokmuş gibi değil mi? Sanki böyle anlaşılıyor bak. Şimdi bir tasavvufçu bir şey bununla yaklaşabilir. Anlatabiliyor muyum? Der ki sizin bütün getirdiğiniz Allah'tan bak burası bir işgal hakikaten. Yani şöyle işgal. Et. Meseleyi İlmi nokta tahkik etmedi mi işgal olur belli bir şey. Neden? Çünkü adam diyor ki Tasavvuşu gelir şimdi bak dikkat et bu lafsa Nereden yaklaşırsan Böyle insanlar var Bunlarla da geliyorlar Diyorlar ki Sizin de bizim de ittifak ettiğimiz Bir kayda var O da nedir? Bütün naslar toplanır Bütün naslar ne? Toplanır ondan sonra bak Bütün naslar toplanır ondan sonra hüküm ortaya çıkar Doğru mu? Doğru yani bir mevzuyu anlamak için o mevzu etrafındaki naslar ne yapılır? Gerek kitaptan gerek sünnetten. Arap dili edebiyatı siyaksi bak vesaire bütün yönleriyle olaya bakıp hüküm ortaya çıkarılır. Der ki bizden nasları topladığımızda şu ortaya çıkıyor. Allah'tan gayrısına dua etmek küfürdür ancak hakkında delil olmayanlar hariç. Çünkü diyor ki sizin getirdiğiniz bütün naslar ne Allah'tan gayrısından yardım istenmeyeceğine, Allah'tan gayrısına dua edilmeyeceğine dair getirdiğiniz bütün naslar ne? Umum. Bu nas ne? Husus. O zaman sizin bütün getirdiğiniz bu umum nasları bu ayet ne yapar? Haslaştırır. O zaman bütün nasları topladığınızda şu anlaşılıyor. Allah'tan gayrı hakkında delil olmayan hiç kimseye ibadet olunmaz. Ama Allah'tan gayrı hakkında delil olan kişilere ibadet olunur. Tamam Bak şimdi akı, bunlar diye nedir? Şimdi burası hakikaten cümlesi akı insana işgal gelebiliyor. Diyoruz ki akı, öncelikle burada la burhane bihi, yani hakkında bir delil olmadığı halde ki şey, bu biraz Arap dilinde akı, belagatla alakalıdır. O yüzden alimler diyor ki, la burhane bihi, yani hakkında bir delil olmadığı halde ki bu kalıp, Sıfatun kâşifetun mubeyyinetun lil emir. Sıfatun kâşife, mubeyyinetun bir emir. Sen de <gülüyor> gülüyorsun kâşif olduğu için adına. Evet. Sıfatun kâşifetun mubeyyinetun lil emir. Yani vâkiâyı vâkiâyı beyan eden vâkiâyı beyan eden bir açıklayıcı bir sıfattır bu. Vâkiâyı. Yani vâkiâda nedir? Vâkiâda hiçbir şey hakkında delil yoktur. Allah o vakiayı beyan etme adına zikretmiştir bunu. Bak şimdi bu bir sıfat. Tamam bu bir, bu bir sıfat. La burhane bihi bu bir sıfattır. Hakkında delil olmaması. Ama bu sıfat vakıayı bu olayı bu emri beyan eden bir siyaktır. Ve bu Arap dilinde e, belagatta bir kaydedir. Bunda bir sorun yok. Yani ne gibi? Bak şimdi Ne gibi? Ne gibi? Düşün ki bir konu hakkında herhangi bir destekleyici bir şey yok. Tamam mı? Sen o destekleyici olmayan o şeyi beyan etme adına cümlede ne yapıyorsun? Destekleyici adına cümlede onu serdi diyorsun. Yani diyorsun ki ee, biliyorsun ki sınıfta kimse yok. Diyorsun ki sınıfta kimse olmadığı halde tamam mı? Yani sınıfta hiç kimse olmadığı halde kimse sınıfa Girmesin gibi. Yani sınıfta olmama hali, yani bir insan biliyor ki şu anda sınıfta kimse yok. Yasak mesela. Sınıfta kimse olmadığı halde kimse sınıfa girmesin dediğin dahil. Buradaki sınıfta olmama hali bir gerçektir. Tamam mı? Sen o gerçeği bazen cümlede, cümlenin siyak sibi hakkında zikredersin. Sebebi vakiayı beyan etme adına olduğu için. Yani burada delil olmadığı için, hakkında bir bilgi, hakkında bir burhan olmadığı için, Allah Azze ve Celle bunu zikretmiştir. Çünkü neden? Bunlara baktığımda ahi, hakkında bir delil olmadığı halde. Şimdi ayette şöyle bir lafız var mı? Dikkat et. Ayette şöyle bir lafız var mı? Hakkında delil varsa edebilirsiniz. Var mı? Yok. Yok. Dikkat et. O zaman bu ayetin lafından mı alınmış mefhumundan mı alınmış, mantıkundan mı? Mefhumundan alınmış. Fıkıh usulünde ne dedim? Kaide, sana akide de lazım olacak. Fıkıhta da lazım olacak. Şimdi bir lafsın ya vardır, ya mefhumu vardır. Mantuku nedir? Lafsın orijinal ismi. Ha? İşte orijinal lafsı Yani nas'ın orijinal lafsı O lafından bir de anlaşılan vardır. Ona da ne denir? Mefhum. Şimdi laf, lafzı bu, hakkında bir delil olmadığı halde şeklinde gelmiştir. Bu lafızdan anlaşılan ne? Ona da mefhum diyoruz. Eğer hakkında delil varsa ibadet edebilirsin. Bu mefhum. Peki Allah'tan gayrı hiç kimsenin ibadet edilmemesi, Allah'ın onlara taptıklarının hepsine batıl demesi ve birçok e, siyak ve sibakta Allah Azze ve Celle'nin Allah'tan gayrısına dua etmemesini, zikretmesinin hepsi lafızların neyinde var? Mantığında var. Doğru mu? O zaman mantık mu bizi ilgilendirir mefhum mu? Mantık mu mukaddemdir mefhum mu? Mantık mukaddem. O yüzden bunların bu konuda herhangi bir şey yoktur. Ki bu hal en başka bir cevap bu belagat ilminde ikisi de muhtemel dedik mi? Yani hakkında delil olursa edebilirsin. Ama delil olmazsa dua edemezsin. Bu da anlaşılabilir. Veya bu şu şekilde de anlaşılabilir. Kim Allah'la beraber başlığına dua ederse ki onun hakkında o dua ettiği hiçbir şey hakkında delil olamaz. Tamam Bu işte sıfatın kâşifetini dediğimiz bu. Delil olamaz. Bu şekilde de anlaşılabilir öbür şekilde de. İhtimal geldi mi Nas'a? Yani onların bakış açısıyla da baksak. İhtimalli oldu mu şimdi bu ayet? İki manadan bir tanesinin kastedileceğine dair. O zaman izajâ el-ihtimal batar el-ihtimal. İhtimal geldiği zaman istediler ne olur? Batıl olur. Bir Nas'ı düşün. Nas hakkında ihtimal net. Nas hakkında ihtimal net. Yani İhtimalli görünüyor. Bu mevzu siyah mı, beyaz mı? Bir tane nas verimizde ihtimalli. Siyah mı, beyaz mı? Onu anlamak için başka naslara ihtiyaç var. O tek başına nasla anlaşılamıyor diyelim. O yüzden birisi kat'i ona siyah da diyemez, diğeri de kat'i olarak beyaz da diyemez. Ancak harici bir delil gelmesi lazım. Çünkü o nasla ne var? İhtimal var. İhtimalli bir delille, bir nasla sen nasıl istilal de hüküm çıkarabilirsin? Özellikle akide mevzusunda. Doğru mu? Şimdi... Biz diyoruz ki bu ayette bir kere ihtimal yok. En basit yani, en e, onlara yakın ihtimalle. Evet, sizin söylediğinize dair bir vecih var. Yani sizin söylediğinizin de bir vecihi var. Desek dahi sonuçta ihtimalli mi? İhtimalli. Çünkü, çünkü ahi bu türlü siyasi baklarda hakikaten iki yönlü bir vecih var. Yani bu ayet işte Allah'tan başka hakkında delil olmadığı halde Allah'tan başkasına dua etme bu şekilde de anlaşılabilir yani ne Allah'tan başkasına hakkında delil olmadığı halde ibadet etme ama delil varsa şey ibadet etmeme ama delil varsa ibadet etme şeklinde de bu siyak anlaşılabilir diyelim ama bu belagatte kaydedir de şu şekilde de anlaşılabilir ki bu daha asıldır daha vurgudur yani Allah'tan başkasının hakkında ibadet hakkında bir burhan olmadığı halde Allah'tan başkasına Hakkında bir burhan olmadığı halde ki burhan olamaz da, bu şekilde de anlaşılabilir, burhan olamaz da. Durum böyle olunca, yani iki noktada iki şeyle anlaşılabilirince, o zaman diyoruz ki bunda ihtimal var bu nasda. İhtimal olduğu zaman istediler ne olur? Batıl olur. Yani siz, sizin bu nasdan çıkardığınız bu mana, bu mefhum ihtimalli. Çünkü cümlenin siyakı ikisine de ne? Cümlenin siyak, sibakı ikisine de ne? İkisine de delalet edebiliyor. Her ne kadar onların söylediğine delalet etmesi çok daha zayıf olsa da. Tamam Burayı anladık. Hı. O yüzden Anladım. bunda bir sorun yok inşallah. Evet. Tekrar ayette devam ediyor. وَالدَلِلُوا قَوْلِهُ تَعَالَى Bunun delili, yani Allah'tan başına ibadet edilmeyeceğinin, dua edilmeyeceğinin delili şu. وَمَنْ يَدْعُمَا Allahi اِلٰهًا اَخَرْ Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la بُرْحَانَ لَهُ bihi. Hakkında bir delil olmadığı halde. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bunun hesabı, bunun azabı kimin katındadır? Rabbinin indindedir. Sonra dikkat edilir. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Şimdi bu hani hakkında bir burhan olmadığı halde vesaire, Bu tip şeyleri zaten inşallah dedik bu kitap muhtasar olduğu için biz de şerhimizi çok tavsillendirmediğimiz için Reddiyeleri, cevapları vesaire muhtasar geçiyoruz Bu çünkü Bütün mevzuları burada serd etsek o zaman Basamağın bir şeyi Yani ilimde basamak diye bir şey söz konusu olmaz Anlatabiliyor muyum? İlimde Yani üç esasın içine ne kadar akidevi mevzu var Sığdırmaya çalışsan ne üç esas biter Ne Senin anlatman biter O yüzden Ne de bir basamak olmuş olabilir Yani bir kitabı tevhidle üç esas arasında ne Bir fark kalmaz Tamam? O yüzden bazı şeylere muhtasar geçiyoruz. Ama yine de bu verdiğimiz bilgiler Kitabı tevhide giriş için, Keşful Şubhate giriş çünkü ileride inşallah bunları okuyacağımız için. Giriş için bunlar ne oluyor akı? Basamak oluyor. Tamam? O yüzden bunları fık edelim ki daha ilmi, daha böyle tafsili mevzuları işlediğimiz zaman ileride bir zorluk çekmeyelim. Tamam? Ve mesele yani yani meseleleri sağlam temellere, sağlam Temellere bina edelim. Çünkü hakikaten ileride tavsili mevzuları işlediğimiz zaman temel zayıfsa birçok nokta belki anlaşılamayacak, zayıf anlaşılacak, yanlış anlaşılabilecek bir sürü şey olabilir. Tamam o yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Yani bir insan takip ediyorsa, takip etmek istiyorsa, kitabı tefhis istiyorsa istiyorsa üç, üç esası güzel bir halletmesi lazım. Daha onun için fayda olur, sağlam olur. Ve hakikaten bu tür faydalar, bu tür kaideler yani ileride ilmi hayatta birçok işgali çözer. Yani şu an mesela Türkiye ortamı olsun veya konuşulan mevzular olsun, basılan kitaplar olsun çok şey değil. Yani e, böyle çok hastalıklara böyle net bir şifa değil yani. Ve sus, susayan insanın susuzluğunu giderecek net bir şeyler değil yani. Bunun sebebi e, Türkiye'deki okunan ilim, öğrenilen Aydın olma adına okunan, öğrenilen şey, bir ilim talebesi olma adına değil. Aydın olmak yani ne işte adam oradan bir mevzu, oradan bir mevzu okur. Genel olarak dini mevzularda kendisini tevhid dairesinde tutacak mevzuları öğrenir. Elhamdülillah bunda bir sorun yok. Ancak meseleyi, ilim talebesi boyutu ayrı bir şey. Meseleleri ilmi tahkik etmek lazım. Çünkü ilim talebesi bir insan ilim yıllarının ileriki dönemlerinde, ilim hayatının ileriki dönemlerinde mevzuları, e, İnce ayrıntılarına kadar Dakik noktalarını Kendi içinde tahkik etmeye çalışacak Ağır mevzular gelecek ve bu Her ilerledikçe mevzular Daha ilmileşecek Hayatında reddiyelerle karşılaşacak Kitaplar okurken bidat ehlinin kitaplarıyla karşılaşacak Belki yurt dışına gidecek Bunların alimleriyle Karşı karşıya gelecek bir vesileyle Bunların kitaplarında Bunların derslerinde Sohbetlerinde birçok işgaller Öne sürdükleri şüpheler, reddiyeler var, sünnete karşı bütün bunların hepsi sağlam bir temelle. Yani bütün bunlara cevabın hepsi, bütün bu şüpheleri def etmenin hepsi sağlam temele bina edilmiş ilimle ancak defedilebilir. Aksi halde hayatın boyunca çok dışarı kalkarsın. Yani bir gün bir mevzu okursun bir şüphe, hadi onu çözeyim 3-5 gün uğraç. Başka bir şüphe, şüphe bitmez ki. Her şüpheyle bırak 3-5 günü bir saat uğraştan ömrün yetmez. O kadar çok şüphe var. Her şüpheyle bırak 3-5 günü bir saat uğraş ömrün yetmez. Ama meseleleri ilmi kaidelerle sağlam temellerle çözdüğün zaman ahi hayatında ilk defa gelebilecek hayatında ilk defa karşılaştığın şüphelere dahi birçok şüpheye dahi öğrendiğin sağlam temellerle kaidelerle cevap verebilirsin. Ah. Öğrendiğin sağlam temellerle kaidelerle cevap verebilirsin. Düşün ki sen sağlam temel almışsın. Kaideler üzerine bina etmişsin. Aliminin fehmiyle anlamısın. Nasların lugavi ıslah manalarına, taksimatlarına, cümlelerin siyak-sibak ilmine, Arap dili edebiyatındaki müfredatlara, anlatabiliyor muyum? Fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü bu tür usullere binaat etmesin ilmini. Hayatında ilk defa karşılaşabileceğin şüphelere dahi bu öğrendiğin sağlam temelle, bu kaidelerle, kurallarla cevap verebiliyorsun. Yani bir temel almışsın. Hayatında ilk defa bir hadis gelmiş sana. Hadiste diyor ki sizden birisi işte çölde bilmem neyi kaybolduğu zaman Ya Rabbi ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Bak ve bakıyorsun ehl sünnetten bunu sahileyen alimler de var. Allah'a bu işgal. Ama sen ilk defa duymuşsun belki. Ama buna cevap vermek sen sağlam temellerden sonra çok basittir. Hadis sahih olsa bile seneden. Usluyla ona cevap verirsin. Çok da basittir yani. 15-20 noktada ona cevap verebilirsin. Anlatabiliyor mu? Bunların, bunların hepsi ileride Anlaşılacak inşallah. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bak şimdi kalkayım. Bu ayette ne var? Dedi ki müellif rahimullah ibadet çeşitlerini saydıktan sonra duanın Allah'tan başına yapılmayacağına dair bir tane ayet verdi. Enel mesaj delillah felâ tedûme allâhi ahadan. Allah'ındır. Allah'la beraber başlığını yapmayın? Dua etmeyin. Bunu anlattık. Sonra bir delil daha zikretti. Dedi ki وَمَنْ يَدُعُمَا Allahı اِلَهًا اَخَرُ La Kim hakkında bir delil olmadığı halde Allah'la beraber başına dua ederse, f'inne mephisabuhu inda Rabbihi. Bunun hesabı Rabbinin katındadır. Alimler hesabuhu, ey iqabuhu şeklinde lafızları da var. Yani hesabı, yani cezası Allah katındadır. Diyenler de var. Önemli değil. Ayetin ayette şimdi bir nokta daha var. Ayetin sonunda ne diyor? Innuhu la yuflihu alkafirun. Başınıma Allah'la beraber başkasına dua etme dedi. Sonra ayetin sonunda ne zikretti? Fe innehu la yuflihu kafiran. Kafirler felah bulmaz. Doğru mu? Demek ki Allah'tan başkasına dua etmek neymiş? Kim dua eden ne oluyormuş? Kafir. Anladın mı? sizler noktasını? Bak. Nasların delalet ettiği manaları sahih anlamada. Nasların delalet ettiği manaları Sahih olarak anlamada en önemli etken, en önemli karinelerden bir tanesi siyak ve sibak olayıdır. Maalesef ve maalesef şöyle işgaller var. Mesela bu tarihten beri birçok alimler olsun veya e, güçlü ilim talebeleri olsun bu türlü mesela hatalara düşebilmişler tarihte. Şimdi Arapçada müfredat ilmi çok önemli. Bu, bunda hiçbir e, kimsenin itirazı yok, sorunu yok. Yani müfredat ne demek? Bu müfret kelimeleri, işte tevhid ne demek, şirk, bak bunlar bir kelime, ibadet ne demek, işte namaz ne demek, dua ne demek, korku nedir, sevgi nedir, bak bunların hepsi tek başına kelimeler. Bunlara ne denir? Arapçada bu türlü tek tek kelimeler ne denir? Müfredatlar. Yani kelimenin sözlük manası tabiri caizse. Bakıyorsun kitap ne demek sözlükte? kalem ne demek, sevgi ne demek, ibadet ne demek, uçak ne demek, kitap ne demek, kiraz ne demek, yani ne örnek verirsen ver. Tamam. Seccade ne demek? Takke sarık ne demek? Kabe ne demek? Bunların hepsini Müfredat. Tek tek kelimeler bunlar. Müfredatlar. Şimdi bu müfredatlar ahi önemli. Bunların manalarını bilmek. Mesela ayete bakarsın. Kadâ rabbuke senin Rabbin kadâ etmiştir. Yani bakarsın müfredatlarda işte evcebe geçer. Mesela Rabbin şunu vacip kılmıştır. kada yani evcebe. Bunlar önemli. Bunlar da laşek yani şüphesiz. Bunlar önemli. Ancak Bunlardan daha önemli noktalar var. Bunlardan daha önemli noktalar var. O da ne? Bu türlü müfredatları siyakta ve sibakta ele almak. Şimdi ben mesela alimlerin bazı ilmehlinin dizinin dibinde okuduğum zaman, bunlardan bir kısmı alim, bir kısmı güçlü ilim tarihleri vesaire. Bunlardan ben şunu tecrübe ettim. bak. Şunu anladım. Bu alim olduğu halde, Arap dilinde alim olduğu halde mesela Keşşaf gibi, Ebu Hayyan gibi bunlar müfessirdir. Aynı zamanda e, hatta bazı noktalarda büyük müfessirlerdir. Ve Ehl-i Sünnet'in dahi kendilerinin kitaplarından, tefsirlerinden faydalandığı insanlardır. Ama gel gör ki bunlardan kimi muteziledir, kimi eşaredir vesaire. Bunlar Arap dil edebiyatında alim olduğu halde. Hatta bir kısmı tefsire giderken Resulullah'ın sünnetine önem verdikleri halde ahi bazı mevzularda büyük hatalar işleyebilmişler. Yani bunların samimiyetinde şüphe yok. Ancak büyük hatalara düşebilmişler. Bunların, ben şunu tecrübe ettim. Bunların büyük sebeplerinden bir tanesi. Bunlar ahi müfredatları, bak müfredatları bu kelimeleri, kendi başına ele alarak yani tek başına ayetin siyak sibakından çıkarıp yani siyak sibakta değerlendirmeyip direkt siyak sibaktan çıkarıp manasını be manasını e, beyan ettikten sonra manasını tespit ettikten sonra ondan sonra o ayete göre o manayı vermek. Yani düşün ki herhangi bir tane lafız var ayette. Bir ayetin cümle içinde herhangi bir lafız var. O lafı tek başına alıyor. O lafsın karşılığı ne? O lafsın manası ne? Onu beyan ediyor. O lafsın manasını ne yapıyor? Beyan ediyor. Lafzın manasını tespit ediyor. Tespit ettikten sonra o lafzu tespit ettiği manayla beraber ayete uygulayıp o manayı veriyor ayete. Bir bu şekilde var. Yani mesela ne gibi? Örnek verelim ki anlaşılsın. Şimdi istiva kelimesi bir müfredattır. Bir müfred bir kelimedir. Müfredatlar Arap dili edebiyatındaki kelimelerden bir kelimedir. istiva. Şimdi Resulullah'ın sünneti veya diğer ayetleri alma hiç ele. Sadece mesela Taha suresinin 5. ayetini alayım. Er-Rahmanu Ar alel arşi istiva. Rahman arşi istiva etmiştir. Sadece bu ayetin kendisiyle beraber bu nasıl anla. Tamam mı? Mesela. Şimdi bunlar... İstiva kelimesi bir müfredattır. Bu müfredatı ele alıyorlar. Diyorlar ki istiva kelimesinin birçok manası var. İşte 15 tane 20 tane vesaire manası var. İşte bu manalardan bir tanesi eşit olmak, bir manası olgunlaşmak. Bunların hepsi de var hakikaten. Bir manası e, üstte olmak. Diyorlar ki bir manası da işte mülki altına almak vesaire. Şimdi bak ahi. İstiva istevla manasına gelir mi? Yani mülki altına al alma manasını Arap dili edebiyatında gelir mi gelmez bu bizim bahsimiz değil. tamam Bunu konuşmuyoruz. Şu yönüyle bakalım olaya. Gelse bile bunlar şunu alıyorlar ya bak İsteva. -rahmanu alel İstevaya alıyorlar diyorlar ki bunların manalarından bir tanesi İstevla. Hükmü altına almak. Bu müfredatı mana olarak tespit ettikten sonra hemen ayeti uyguluyorlar. O zaman diyorlar ki Rahman Arş'a istiva etti yani hükmü altına aldı. İşte bunlar eşgalahı. Neden? Çünkü mevzular eğer siyak sibakla alınmadığı zaman bak şimdi siyak sibakla alınmadığı zaman işgal oluyor. Halbuki a, o ayetin o lafzı istivayı cümle içinde baksa siyak sibakına önem vererek baksa birçok kişi bu işgale düşmeyecek. Geçmişteki birçok alim de bu işgale düşmeyecek. O yüzden baktığımız zaman Mesela İbn Teymiye'nin kitaplarını, ilmini ilmi olarak tahkik etmiş, anlamış alimlerden mesela şu tür cümleler sadır olur. Ben bir kısmından duydum. İbn Teymiye'nin çok fazla müfredatlar üzerinde durduğunu göremezsin. Yani bazı alimler var. O kadar durur ki şu kelime şu kökten geliyor, şu kadar manası var, şu şöyledir sözlükte böyle, aslıhaen böyle. İbn Teymiye bu kadar değil de İbn Teymiye daha çok bu lafızları siyak ve sibakta kullanmayı, bu türlü lafızları Siyak ve Sibak'ta kullanmayı tercih etme Cümle içinde kullanıp da cümle içindeki halini, cümle içinde hangi manaya gelebileceğini görerek, cümle içinde hangi manayı kazandığını anlamaya çalışarak anlamıştır İbn-i bunları. Ve selefin, geçmişteki selefin birçoğunu da menheci Baktığın zaman çok fazla göremezsin müfredatları anlama adına çok derine daldıklarını. Çünkü hakikaten... Kelime cümlenin siyah ve siva hakkında değer kazanabilir. Yani bakarsın sen bir herhangi bir kelimenin birçok manasını görebilirsin. Ama bakarsın bir siyakta o öyle bir manada gelmiş ki belki senin tespit ettiğin 10 mana 15 mana o kelime hakkında hiçbiri karşılamıyor o cümledeki o manayı. Görebilirsin. O yüzden siyak-sivak çok önemli. Tamam mı? Cümle ha, cümlenin yani bir kelime düşün. Cümlenin ortasında, başında vesaire. Ve ayetin başında, ortasında, sonunda önemli değil. Ama sen tutup o kelimeyi alıyorsun diyorsun ki manası budur. O zaman ayet bu olmuş oluyor. Öyle değil. Cümle içindeki manasına bakacaksın. İşte bu siyak bak. Yani ayetin önü ve sonu. Bir ayetin başı ve sonu. Veya ayetin önceki ayetleri ve o ayetten sonraki ayetler. Toplu halde. Tamam mı? Cümlenin ya siyak bakı olur. Tamam mı? Cümle içindeki siyak sibak olur veya cümlenin kendisinin siyak sibak olur. Yani düşün ki Bakara Suresinin 15. ayeti atıyorum. Anlamak için bazen 13, 14, 12, 10, 11, 12, 13, 14 de okuyacaksın ki 15'i anlayabilirsin. Veya 16, 17, 18'i okuyacaksın ki 15'i anlayabilirsin. Bu işte siyak sibak oluyor. Önü ve arkası. Veya bir ayet kendi başına manası bellidir. 15. ayetin kendi başına manası bellidir. Yani 14'ü veya 16'yı okumadan da manası bellidir ama bir şartla... Ayeti tam okursan. Mesela şunun gibi. Musallin, namaz kılanların vay haline. E bu bir ayet. E şimdi sen bunu alırsan, önüne sonuna bakmazsan namaz kılmamamız lazım. Çünkü namaz kılanlar vay haline hepimiz helak oluruz. Halbuki devamını getirsen nasıl namaz kılanlar? Namazında gaflet içinde olanlar için söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Bak o ayetin devamında var. İşte siyak bak olayı. Siyah Sıbak olayı illa müfredat yani illa manalarla değil bir de şey illa lafızlarla değil bir de e, Siyah Sıbak da manalarla dikkat etmek gerekir. yani bir bakarsın Allah Azze ve Celle bazı naslarda en fasık insana da mümin ismini vermiş kezane bir sadece mümin ismini vermiş ne olduğu doğru gün belki belli olmayan birisine mümin ismini vermiş başka bir ayette veya ne bir bakarsın muttaki birine belki veya takva birine e, mümin ismini vermemiş. Müslim de demiş. Değil mi? Mesela Sa'd radıyallahu anhu'nun teskiye ettiği sahabe mümin'dir dediğinde yarısı ona da ver mümin'dir dediğinde ve Resulullah sen demiş ki Müslim de. Ama bakıyorsun bir cariye sırf ne Allah arıştı diye şey, Allah semahat diye sen de Allah'ın resulüsün dedi diye ona mümin ismini verdi Resulullah. Gel diyor ki Saad'ın teskiye ettiği sahabe Allah'ın semada olduğunu inanmıyor muydu? Laşek inanıyordu. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o adamı sevmiyor muydu? Seviyordu. Hadisin sonuna baktığında ben diyor birisine veririm, başkası bana daha sevimli olduğu halde. E ona ona Müslüman demiyor. Şey ona mümin demiyor Saad'ın teskiye ettiğini. Ama cariye sırf Allah semada diye mümin oldu. Neden orada o Şimdi bunların hepsinin siyah sibakta anlaşılacağı noktalar var ve bu siyah sibak mevzunun makamında da ele alınır. Müfredatlar mevzunun makamında da eline ele alınır. Ah tabii bunlar tabii ileride işlenecek. Neden iman iman derslerimiz var zaten onlarda, oralarda bunlar işlenecek inşallah. Anladın değil mi? Evet ayete dönüyoruz. Oman ya da ama Allah ilahın kim Allahla beraber başka bir ilaha dua ederse la burhan lehu bihi hakkında bir delil olmadı bulunmadığı halde Allah'tan görünsün dua ederse fînne maa hisabuhu inda Rabbi onun hesabı ne? Rabbi katındadır innehu la yuflihu al kafir demek ki Allah'tan başına dua eden nedir kafir olmuş oluyor yani. tamam bak siyaksi bak nasıl da tayin ediyor demin beyan ettik siyaksi bakın önümde. Bu ayetin siyah sıbakına da baktığımızda Allah diyor ki Allahla beraber dua eden hakkında ne hakkında ne bilgi bulunmadı. Bak siyah aynı mevzuda ve aynı e, vasıfta devam ediyor. Fe inna ma hisabuhu in onun hesabı Rabbi katındadır. Allah kafirlere şey fe inna ma hisabuhu onun hesabı Rabbi katındadır. Fe innu la yufluhu Kafirler ne? Felah bulmazlar. Tamam. O zaman kafir. Şimdi dedi ki burada bir şey daha var ahiye. La yuflihul kafirun. Kafirler felah bulmaz. Dikkat et. Dünyada mı ahirette mi? Umum. Umum. Hem dünyada hem ahirette. Bak mesela bu türlü kaideler, şeyler sana bir meleke oluşturuyor. Bak şimdi sana sordum. Dedim hangisi? Umum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insana meleke veriyor. Tamam mı? İlim fıkıh melekesi veriyor. Tabi öncelikle bütün alimlerin ittifakıyla beyan edilmiş üzere fıkıh meleke basiret ilimde zeki olmak meseleleri anlayabilmek, fıkh edebilmek tamam Böyle akıllı sağlam bir ilim talebesi olmak yani bunun en toplu ismi fakih olabilmek tamamıyla Allah vergisi. Allah dilerse verir Öncelikle Allah'ın vermek istemesiyle alakalı. مَنْ يُرُدِ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي din Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakir kılar. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermesiyle alakalıdır bu. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle kişiye zeka verir, fıkıh verir ama bakarsın kişi tembel, çalışmaz. Mesela ben bazı kardeşler tanıyorum. Hakikaten meselelerde fakirler. Yani anlattığın zaman çok güzel anlıyor. Senin yakalayamadığın şeyleri yakalıyor. Yani sen ona bir mevzu anlatıyorsun fayda vermek için o da bu arada dinlerken bir şeyler de ekliyor sen de ondan faydalanıyorsun yani fakir fakir var ama bakıyorsun e, derse gelmeyebiliyor tembellik yapabiliyor ilimle uğraştığı yok yani bu e, o yüzden iki yönlüdür bir Allah'ın bunu zeki kılması iki bu zekasını ne ilimde İslam'da kullanmayı, kullanmayı nasip etmesi işte bunlar birleştiği zaman insan inşallah ne olur fakir olur Samimiyet yani. İhlas yani. İşte bunun diğer bir tabiri. Şimdi bak dikkat edelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ayette dikkat et. Sonda ne dedi? İnnehu la yuhluhu el kafir. Kafirler ne? Fela. Bulmaz. Kafirler dedi. Dikkat et. Şimdi önümüzde iki mevzu var. Şey, i̇ki şey var. Birincisi şirk. İkincisi küfür. Şimdi şirk ile küfür arasındaki şirk ile küfür arasında fark var mı yok mu? Öncelikle diyoruz ki bu bizim ehli sünnet arasında, ehli sünnet âlimlerimiz arasında ihtilaflı bir mevzu. Yani küfürle şirk aynı şey mi, farklı şey mi? Ha, bunun çok büyük bir şey yok. Yani çok böyle e, ya bu ihtilafın bir zararı yok. Küfür, şirk aynı şey veya farklı şey. Bazı mevzularda bunun semeresi var. Tamam, bazı mevzularda semeresi var. Ama pek bir sorun yok. Ancak yine de mevzu gelmişken beyan etme adına ahire. Allahu alem racih olan görüş, racih olan görüş, ehl sünnet arasında ihtilaflı olmasıyla beraber diyorum. Raci olan görüş, Şirkle küfür arasında fark oldu. Tamam. Ama inşallah burası yeri değil. Nedir bu fark? İki tarafın delilleri ne? Yani Aynı diyenlerle farklı diyenlerin delillerine Birbirlerine karşı cevaplarını Bu çok şey değil. Mesela günümüz muasır alimlerimiz arasında da ihtilaf var. Küfür, şirk küfür aynı şey mi değil mi? Ama bunun tabii tartışması, bunun tavsilatı inşallah ileriki derslerde. Yani üç esastan sonra kitabı, tevhid vesaire onlar da işlenecek. Ancak burada hani dedik ya bu bir basamak temel. Burada da küçük faydalar vereceğiz. Öncelikle diyoruz ki Allahu Alem. Raci olan görüş, şirkle küfür arasında fark oldu. Mesela muasirlere baktığın zaman, Şeyh Mukbil mesela, Şeyh Mukbil şeyle, şirkle küfür arasında fark görmez. Yine Şeyh Elbani mesela, şirkle küfür arasında fark görmez. Şeyh Hüseyin görür. Anlatabiliyor muyum? Mesela Şeyh İbrahim Hüseyin'i görür vesaire Yani muasirler arasında da itiraflı. Ancak Allahu u racı raci olan görüş, şirkle küfür arasında fark var ha bu alimler getiriyor fark yoktur diyenler mesela e, kim namazı terk ederse küfretmiştir şirk koşmuştur kim Allah'tan gayrisine yemin ederse şirk koşmuştur veya küfretmiştir bak diyor ki şirk koşmuştur veya e, küfretmiştir yani demek aralarında bir fark var bu türlü şeylerle geliyorlar farklı delilleri de var sizaller de var e, fark vardır diyenler bunların bu görüşlerine cevap veriyor vesaire şimdi bunlar tartışmalı bir mevzu bu önemli değil ancak dikkat et şunu kabul etmekle beraber anlatacağım olayı. Nedir o? Öncelikle şunu kabul ediyoruz. Diyoruz ki raci olan görüş kü şirk ile küfür arasında fark vardır. Bunun delillerini anlatmıyoruz ancak şuraya bir vurgu yapacağız Diyoruz ki imanla İslam arasında fark var mı? Diyoruz ki şu manada var. İslam'la iman bir tek nesta toplanırsa İslam neyi kapsar? Zahir amelleri, azalarla amelleri İman kalbi amellerle tefsir edilir. Doğru mu? Tek bir nasda. Mesela tek bir nasda imanla İslam zikredildiğine dair aklında bir nas var mı? Tek bir delildi. Meşhur ne hadisi? Cibril hadisi. Ne İmanı soruyor, cevap veriyor, İslamı soruyor. Cibril hadisi tek bir nas. Bu hadiste ne? Ne toplanmış? İman ve İslam. O zaman iman ve İslam tek başına toplandığı zaman, ne kastedilir bundan? Yani tek bir nasda imanla İslam zikredildiği zaman imandan ne? Kalbi ameller, itikad İslam'dan azalarla ameller, zahir ameller kastedilir. Çünkü imandan sorduğunda kalbi amellerden, itikattan bahsetti Allah Resulü Cibril hadisinde. Tekrar Cibril İslam'dan sorduğunda zahir amellerden bahsed. Ancak iman tek başına veya İslam tek başına zikredildiği zaman bir yeri, bir, birisi diğerini ne yapar? Kapsar. Mesela Allah Kur'an'da ey iman edenler dediğinde bunun içine bunun içine namaz fiili, namaz kılanların fiili vesaire girmiyor mu? Giriyor. Bak imanı zikretti, içinde neyi aldı? İslam'ı aldı. Yani iman dediği zaman İslam'ı aldı. Yine inneddine inneddine el İslam. Allah'ın katında din nedir? İslam'dır. Ha? E iman değil mi? İman da yok mu bunun içinde? Allah katında ha? Var. Bak İslam'ı zikretti, neyi kapsadı tek başına? iman O zaman imanla İslam tek başına kapsot, tek başına zikredildiği zaman imanla İslam, tek başına zikredildiği zaman iman İslam'ı İslam'da imanı kapsar. Ama tek bir nasta ikisi toplandığı zaman iman, kalbi ameller, itikat, İslam zahir ameller, azalarla ameller kastedilir. Şimdi bunu neden anlattım? Yani böyle bir mefhum var, böyle kaideler var dinde tamam mı? Alimler bunları Naslar'dan Naslar'ı da beyan ettik çıkarmışlar. Şimdi bu mevzumuzda da her ne kadar bu iman İslam ilişkisi gibi olmasa da buna yakın bir ilişkisi var bu ayette. Ne gibi ahi? Şimdi bak Şirk ne? Sarfu şeyin min hasa azze ve Yani herhangi birisine Allah'a has olan şeylerden herhangi bir tanesine ne yapmak? Başkasına sarf etme. Mesela bir insan Dedi ki küfür ve şirk arasında fark var Bir insan Allah'tan gayrısından yardım istese Ne, ne yapmış olur Ona Onu yardım etmede Allah'a solan bu yardım isteme olayında ne yapmış olur Şirk koşmuş olur ortak etmiş olur He? Yine bir insan Allah'tan başkası için namaz kılsa Ne yapmış olur Namaz kıl, kıl, kıl, kılmak kime has Allah'a has. Allah has Namaz kıldığı zaman Allah'a Allah ortak koşmuş olur. Peki bir insan kıyım. Allah'a sövdüğü zaman, bu mahalle ağzıyla sövüyorlar Allah. A. Bu insan şirk koştu mu? Koşmadı. Koşmadı. Neyi, neye şirk koştu? Ama ne yaptı bu adam? Küfretti, kafir oldu. Bak, şirkle küfür arasında farkı anlayabiliyorsun değil mi? Bunların tavsilatı gelecek. Mesela bir insan tuttu Kur'an'ı yırttı, bastı üzerine haşa, tuvaletin derine attı. Bu insan nerede şirk koştu? E, ne yaptı? Küfür etti. Bir insan geldi peygamberi öldürdü. Nebis-i öldürdü. Bu insan ne yaptı? Nerede Allah'a şirk koştu? Ama ne yaptı? Küfür işledi vesaire O zaman küfürle şirk arasında farkı anlıyoruz değil mi? Şimdi bak bu ayete dön işte. İşte bu alimler meseleleri çok ilmi tahrir ederler, anlatırlar. Bak şimdi bu buna bak ahi bu ayete. وَمَنْ يَدْعُمَا اللّٰهِ ilahen اَخَرْ Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua edersin. Allah'tan başka dua etmek şirk mi, küfür mü? Şirk. Şimdi bak, her şirk nedir? Küfürdür. Ama her küfür şirk değildir. Bunu anladık önce. Çünkü sen şirk koştuğun zaman küfür ettin. Küfrün as asıl lügat manasına bak. Nedir? Örtme. Hakkı örtme. Yani dindeki manası hakkı örtme. Hakkıdan yüz çevirme. hakkı Muhtan dinden çıkaracak fiiller işleme küfür budur. Tamam. Dinden çıkaran her şey Allah'ın dinine nedir? Bir küfürdür. O yüzden her şirk ne olmuş oluyor? Küfür. Ama her küfür şirk değil. Burayı anladık. Şimdi buraya bak. Ahi. Kim Allah'la beraber başına dua etsin. Allah'la beraber başına dua etmek şirk mi küfür mü? Şirk. şirk. Ama bak ayetin sonunda ne diyor? O kafirleri iflah etmez. Haa. E şimdi bunu bu şeye delil olarak getirilebilir. Her küfür şirktir, her şirk küfürdür. Yani arasında bir fark yoktur diyenlerin görüşünü destekleyebilir değil mi? Çünkü ayetin başında şirkten bahsetti, Allah'la beraber dua etmeden bahsetti o şirk. Sonunda dedi ki kafirler fela bulmaz. Yani Allah'la beraber dua etme şirkine küfür dedi. Diyoruz ki tamam, burada şirk olayına Allah küfür dedi. Ama biz ne diyoruz zaten? Her şirk nedir? küfür yani alimler burada bunun için ne diyorlar He? burada Allah ile beraber başka dua etmenin küfür olduğuna delildir ancak diyoruz ki burada küfrün şirk için ıtlak edildiğine bir delil vardır yani nasıl İslam zikredilir bununla iman kastedilir iman zikredilir bununla İslam kastedilirse tamam mı Şirke küfür itlak edilebilir. şirkete küfür itlak edilir. Çünkü biz ne dedik? Her küfür şirktir. Her şirk şey e, her şirk küfürdür. Her küfür şirk değildir. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. Burada bir sorun yok. Tabi dediğim gibi bunlar inşallah ileride daha çok tavsiye gelecek. Yine aynı şekilde ileride de gelecek. Yani bazen e, küfre de Şirk denilebiliyor. Bu ıtlak edilir. Bunda bir sorun yok. Tamam ıtlak edilir. İtlak babında, kullanılma babında bir sorun yok. Tamam Yani mesela nebis-sum el-haccü arafa dediğimde Hac nedir? Arafat. Hac sadece arafat mı? Değil. Önemli bir cüzünü zikredip Kül kastedilmiştir. Yani bazı şeyler cüzlerine, umum hassa has umuma ıtlak edilebiliyor. Bunlarda herhangi bir şey yoktur yani. Anlatabiliyor muyum? Yani umum has olan bir şey, has daha umum bir şeye ıtlak edilebiliyor. Bu illa aynı olduğunu göstermez. Tamam Birbirine tedakul ettiğini, birbirinin lazım olduğunu gösterir ama aynı olduğunu illa göstermez. Yani bu ayet delil olmaz. şirkle küfrün aynı manaya, eşit manada olduğunu olduğunu. anlatabiliyor musun? Çünkü bir şeyler, bir şeyler hakkında ne yapılır, itirak edilir. İman edenler ve salihamel işleyenler. E, salihamel imandan değil mi? amel imandan, değil mi? E, imandan. Değil mi? E şimdi burada ayrımış, ayrımı değil. Yani bu tür kullanışlar, ıslahlar, hasın umum atf olması, umumun hasa atf olması, cüzün küllle küllün cüz atf olması, bir sürü bu tür belagat ilmi. mi? Bunlar tabii işledikçe, okudukça bunlar öğrenecek. Mesela Allah'a iman nedir? İmanı anlatırken neyle e, şey verdi? Nebis-i neden bahsetti? Namaz oruç zekat değil mi? He? Kays hadisini biliyorsun. Geldiğinde Allah'a iman nedir bilir misin? Nebis-i S.A.W. cevap verdi sonra değil mi? Allah ve Resulü Alem dediklerinde cevap verdi ne dedi? Namaz oruç bak imandan iman neyle şey yaptı? İslam az amellerle, zahiri amellerle tefsir etti. Bunlarda bir sorun yok yani. Bulan olmuş olmuş. Ve la yuflihu'l kafirun. Evet, yine devam ediyor eee müsnif Ve fi'l hadis duanın ibadet olduğuna bir de şimdi hadis verecek. Diyor ki ed-du'a ibade. Dua ibadetin mıhıdır, beynidir. Mıh. Mukh. Türkçede kullanıyor muyuz? Kürtçe'de aynıdır. Kürtçe'de. Beyne biz mık deriz. Kürtçe'de mık. Demek ki Arapça'dan alınmış. Çünkü hadis var. Bu hadis bu lafzıyla zayıf. Dua ibadetin ee, mıkıdır. Ancak tirimizde sahih şu lafızla gelmiştir. Dua -ibadet. Du'a ibadetin ta kendisidir. Tamam. Müellif, lafzı zayıf, manası sahih olan bir delille gelmiştir. Ancak hem manası hem de lafz sahi olan el ibade hadisidir. Dua ibadettir. Ibadet-i ta kendisidir. Dikkat et. Dua ibadet ta kendisidir. Aynı yine Ebu Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şu lafzına yakındır. Tekit noktasında. el Arafa. Haç Arafat'tır. Halbuki haç sadece Arafat mı? Birçok fiili var. Ama önemli bir şeyiniz gelmiş. Burada diyor dua ibadetin ta kendisidir. Duadan başka bir sürü ne var? İbadet, var? i̇badet var. O yüzden dua, ibadet veya burada deriz dua mesele, dual ibadet de ikiye ayrılır. İstek duası, ibadet duası öyle de denilebilir. Ancak ala kulli hal, dua ibadettir demek sadece duanın ibadet olduğunu göstermez. göstermez. Birçok ibadet var. Aynı el-haccü arafa deyip de arafattan başka birçok ibadetin olduğu gibi. Sonra müellif rahimullah devam ediyor. Yine duanın ibadet olduğuna dair ki bu ayet Allahu alim yani benim şu ana kadar anladığım, tecrübe ettiğim kadarıyla bundan Kur'an-ı Kerim'de daha nas, daha net, daha böyle güçlü bir ayet yok ki duanın ibadet olduğunu gösteren. Tamam. Diyor ki Allah Kur'an'da قَالَ رَبُّكُمْ اُدُعُونِ اَسْتَجِبِ لَكُمْ Şimdi Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de ne yapayım? Duanıza icabet edeyim neldiği neki bir ibadeti sedu ne cehenneme dahirrin bana ibadetten kibirlenenler bak bana ibadet etmekten kibirlenenler seduluğu ne cehenneme dahirrin bu sedukulu ne cehenneme dahirrin tabi burada dahirrin zeliliğin hakiriin demek Yani zelil olarak hakir olarak ne bu canneme girecekti buradaki daxirin yani zelilin veya azilla hakirin tam yani ne demek zelil olarak hakir olarak cehenneme gidecekler ayetin şimdi siyak siybakın ne dedik önemini beyan ettik doğru mu siyak bak hem kelimeyi tayin eder hem cümlenin genel manasını ne yapar tayin eder şimdi dedi ki قَالَ رَبُّكُمُ الدُّعُونِ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ Allah dedi ki bana dua edin. Duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler cehenneme girecekler. Bana neyden e, yüz çevirenler aslında bu? Duadan. Anladın mı? Bak, nasıl siyah nasıl geliyor? Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben desin duanızı, duanıza icabet edeyim. Bana, dua, bana ibadetten yani duadan kibirlenenler cehenneme girecekler. Çünkü... Bana ibadetten kibirlenenler cehenneme girecekleri neyin mukabilinde söyledi? Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. İşte etmezseniz, yani bana dua etmezseniz, yani ibadet etmezseniz çünkü kendisi ibadet dedi Allah Azze ve cehenneme de O yüzden bu ayet net ki dua nedir ahi? İbadet. Tamam Dua ibadettir. Evet. Şimdi bu ibadet çeşitlerinden 13 tane sayı dedik. Bunlardan ilki İslam, iman, ihsandan sonra bunlardan ilki ne dedi? Hav, şey, dua. Bunları anlattık değil mi? Hakkında bir iki tane nas verdi. Hem bu nasları anlattık hem içinden bazı faydaları anlattık. Tamam. Şimdi ders uzayacak diye korkuyorum. Uzadık da zaten. Burada bırakalım mı? Bırakalım. İnşallah ikinci Birincisi hangisi? İbadet çeşitlerinden müellifiniz zikrettiği ilk ibadet çeşidi hangisi? Dua. Tamam? Yani burada iman bir ibadettir. İslam bir ibadettir. İhsan bir ibadettir. Ama bunlar bir külli bir değerdir. O yüzden bunları 1 2 3 diye değil, onlardan sonra zikrettiği dua, hauf vesaire onlar onlardan itibaren biri diye sayıyoruz, tamam Çünkü ne dedik derslerde? Bütün bu ibadetler iman, ihsan, İslam, iman, ihsana döner. Tamam. O yüzden dua çeşitlerinden, şey, ibadet çeşitlerinden bir tanesini anlattık. O da ne ahi? Dua. dua. Bunun delilini söyledi müellif rahimallah. Duanın ibadet olduğunu ve Allah'tan gayesine yapılmayacağını. Neydi bunlar bu deliller? mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber herhangi bir kişiye ne yapmayın? İbadet etmeyin bine başka bir ayet. ya yeduum Allah ilahen aakhirla burhan alahu bihi hakkında bir delil olmadığı halde kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse, fînna ma hisabuhu inda Rabbi onun hesabı Rabbi katındadır. İnnu la yuhlul kafirun. Kafirler ne muhakkak kafirler? Felaha ermezler. Tamam. Sonra başka bir buna başka bir delil olarak hadis getti. Neden dua ve dua ibadet ne? Muhder yani beyinidir, özüdür. Yani bu tür şeyler olur. Dedik ki bu lafsen zayıf, manen sahih. Bunu beyan ettik. Başka bir ayette, "Kâl rabbukum ud'ûni estecib lekum." Estecib lekum. Rabbimiz dedi ki bana dua edin, şimdi duanızı kabul edeyim. "İnne'llezîne estekbirûne ibâdetî." Bana ibadet etmekten kibirlenenler, kibirlenenler, büyüklenenler cehenneme dâhiren. Zelil olarak cehenneme ne yapacaklar? Girecekler. O zaman Burada müellif 13 tane zikrettiği ibadet çeşitlerinden ilki olan duayı delillendirdi. Biz de bunları anlattık. İkinci olarak müellif neyi anlatacak? El-Havf, korku. İkinci ibadet çeşidi korku. Bunu da inşallah delilini zikredecek müellif. Ve o delille biz talikler düşeceğiz, şerhler düşeceğiz inşallah. Aynı bugünkü yaptığımız gibi devam edeceğiz. O zaman önümüzdeki hafta ikinci ibadet çeşidi olan korkuyla devam edeceğiz. Allahu Aleyhi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin aleyhi wa sallam.